hepiniz hoş geldiniz e, panelimize. E, Esra Ali Çavuş oldu ben. E, bugün bugün e panelin son paneli e, konusunu bir taktik olarak feminist, e, sergiler yapmak e, başlığı oluşturuyor. Tabii bayağı büyük, e, güçlü bir başlık olarak e, görünebilir size. E, ben bu başlığı biraz daha sanat artışı olarak ele alıp e, biraz daha sizi bilgilendirmeye e, yapacağım. Diğer sanatçı arkadaşlarım ise hem kendi deneyimlerinden e, bir takım örnekler verecekler hem de bir takım istatistik e, e, bilgilerle de e, kadın e, mesele feminist sergi meselesini ya da feminist sergi yapma meselesini biraz daha ayrıntılandıracaklar. Fakat eee bu fuarı düzenleyenlerin de burada olduğu bir e, ortamda ben fuarla ilgili birkaç saptama yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum ki bu kadın sergileri ya da feminist sergiler başlığına geçmeden önce. Dünyada biliyorsunuz sanat fuarları, özellikle de çağda sanat fuarları hiç olmadığı kadar yaygınlaştı hiç olmadığı kadar çok izleyiciyi kendi içine çekiyor. Bazel'de, Miami'de, Londra'da, New York'ta çok farklı farklı e, şehirde çeşitli sanat fuarlarıyla karşılaşıyoruz. E, bunlar Basel gibi ya da Art Miami gibi biraz daha kapitalist sistemin çok daha odaklayan e, sanat fuarları. E, bazıları ise e, tıpkı bugün TÜYAP'taki bu fuarla da e, benzeşebileceğini e, öngördüğüm FİS sanat fuarıyla bir takım bağlantılar ya da e, benzerlikler kurulabilir. Çünkü bu e, Kaynaklı Fris Çağdaş Sanat Fuarı'nda da tıpkı burada olduğu gibi hem küratörlü sergilere yer veren bir yeni yapıyı öngörüyor seçildiği Ya da e, çeşitli başlıklarla hem dijital sanatı hem yeni sanata hem de e, daha çağdaş sanata e, yön verecek bir takım sergilere de ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda fuarların neredeyse birer genel gibi işlediğini söylemek mümkün. E, bu bağlamda belki e, bu yıl yenilikçi bir şekilde kendi var eden TÜAP artisti bu anlamda birleştirmek ya da kutlamak da gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle düzenledikleri panellerin sadece popüler kültüre hizmet eden paneller değil tam tersi daha teorik alana da katkı sağlayacak paneller ve başlıklardan oluşuyor olması bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Şimdi başlığımıza ya da konumuza geçecek olursak aslında kadın ya da feminist sanat ya da kadın sanatı meselesi uzun yıllardır çok üzerinde tartıştığımız konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi. Birkaç çarpıcı örnek vererek başlamakta belki fayda var. Onlardan ile değil, 2006 yılında İstanbul Modern'e getirdikleri bir işle e, başlamak e, daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü orada e, Türk geleneklerinin en e, gözde malzemelerinden bir tanesi olan bir kahve fincanı falını e, büyüterek bir e, afiş gerçekleştirmişlerdi ve orada bir e, sanatçılarının konumunu irdeliyorlardı. Ve yaptıkları araştırmada Türk kadın sanatçılarının Türkiye'de çok önemli işler başardığını hatta uluslararası ortamdan Türkiye'ye bir takım sanatçı göçleri olacağını da söylüyorlardı. Tabii bunun içinde ironik bir gerçeklik olduğunu söylemek mümkün. Bunu belki daha ayrıntılarıyla çözümeyeceğiz ya da ayrıntılarıyla konuşacağız burada iki kadın sanatçı ile birlikte. Ama şunu söyleyebilirim Söylemek gerekiyor ki bu feminist sanat yapmak ya da feminist sergi yapmak meselesi bugün gördüğümüzden çok daha karmaşık bir yapının da var olduğunu bize bildiriyor. Tabi hepinizin ders okuduğu mesela Gombrich'in Sanatın Öyküsü kitabında hiç kadın sanatçıya yer verilmediğini hepiniz biliyorsunuzdur herhalde ya da bilmiyorsunuzdur ya da dikkatinizi çekmemiş olabilir. Ve daha üzerin Sanatın Toplumsal Tarihi adlı herkesin evinde bulunan yine kültüleşmiş bir kitabın içinde hiçbir kadın sanatçıya yer verilmemiş olması yine çok çarpıcı örneklerden biri. Aslında 20. yüzyıla kadar neredeyse ya da 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar neredeyse sanat kadınlar sanatın içinde sanatın tarihinde çok da varlık gösteremiyorlar. Bunu e, tabii ki e, neden olan çok çeşitli etkenler var, nedenler var ama en büyük neden tabii ki e, kurumların, özellikle de sanat kurumlarının erkek sanatçıyı çok daha fazlasıyla promote etmeleri ya da çok daha fazlasıyla desteklemeleri. Dolayısıyla da kadının kendini gösterebileceği bir ortam, bir sanat ortamı ya da bir kurumsallık oluşturamamaları ta ki 20. yüzyıldan sonra yavaş yavaş bir takım bireysel kadın çabalarının oluşturulduğunu göreceğiz ama bunun asıl olarak kendini gösterdiği dönem yani bir kitlesel olarak kendini gösterdiği dönem 1960'ların sonu olacak ve 1960'ların sonunda itibaren kadın sanatçıların kendi bedenlerini de kullanarak çok çarpıcı çok cüretkar bir takım işlerle karşılık verdiklerini göreceğiz. Tabi burada kendi bedenlerini kullanmaları son derece önemli çünkü sanatta ya da sanat tarihinde kadın dediğimiz zaman kadının sadece malzeme olarak ya da konu olarak seçildiğini görüyoruz. Bütün resimlere ya da heykellere konu olarak kadının seçildiğini yani aslında resimde ya da sanatta bir meta olarak kullanıldığını Seyredenlerin de, yani izleyicinin de, yapanın da erkek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kadın sadece seyirlik bir malzeme olarak sanatın içinde var ve e, neredeyse e, çok yakın bir zamanı kadar da bu şekilde e, var oluyor. İşte 1960'ların sonundan itibaren feminist sanatçılar biraz da bunu e, kırarak bu yerleşmiş kanonları, yerleşmiş sistemi, kurumların kadın sanatçı ya da erkek sanatçıya dayattığı bu değer, şliyarak kendi isimlerini var etmeye başlayacaklar. O yüzden 60'lar ya da 60'ların sonu feminizm için feminist sanat için de müthiş bir kırılma noktası olarak düşünülebilir ya da söylenebilir. Tabi bunları günümüzden kaç örnekle sabitlemek de mümkün. Onlardan en önemlisi Gerilla Kızlar adıyla tanıdığımız aslında bütün işlerini kadın meselesi üzerinden götüren, isimlerini de çok fazla kamuoyuyla paylaşan bir sanatçı grubu. Onların yaptığı araştırmalar kadın sanatçı meselesinin müzelerde ve kurumlarda nasıl görüldüğünü ya da nasıl sergilendiğini anlatır nitelikte. Özellikle burada gördüğünüz çalışmalarında bir kadın sanatçının ancak çıplak olduğu takdirde Metropolitan Müzesi'ne girebileceğine dair bir eleştiriyi bize gösteriyorlar. Tabii burada gördüğünüz Maymun maskı aslında gerilla kızların sürekli olarak kullandığı maskelerden bir tanesi. Ama dikkat ederseniz o maskın takılı olduğu vücut en çok önemli, kültleşmiş, kadının bedenini erkeğin gözüne sokan yapıtlardan bir tanesi olan Büyük Odalık adlı yapıtına ait bir görsel. Ki bu da çok aslında simgesel bir yapıttır. Çünkü hem bir yapıttı. Hem de kadın vücudunu yine e, erkek izleyiciye e, göstermeye çalışan bir yapıttı. Tam bu orijinali değil ama orijinalinden alındı. Şimdi biz e, kadın sanatçılar bir araya gelip İster feminist söylemin altını çizelim, istersek de bundan hiç bahsetmeyelim. Ne zaman böyle bir sergi yapmaya kalksak her zaman şöyle bir e, soruyla karşılaşıyoruz. Neden böyle ayrımcı sergiler yapıyorsunuz? Ve sil baştan sanki bunun hiçbir tarihçesi yokmuş gibi e, nasıl ki feminist yürüyüşlerde neden erkekler bu yürüyüşe katılamıyor sorusundaki... E, Bitmeyen tartışma gibi bu tartışmanın ortasında kalıyoruz. Bu anlamda buradaki konuşma beni çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten bunun bir tarihçesi var. Kadın sanatçılar bir araya gelip bir şeyler yapıyorlar ve bunun bir anlamı var. Bu anlamlardan birisi aslında bence direniş. Bir protesto bir anlamda. Hem sanat piyasasına hem de üretilen imgelerle ilgili olarak da kadın dünyasının bütün bu eril dünyaya karşı verdiği cevapların bir araya gelmesiyle oluşan sergilerin aslında başka bir anlam taşıdığını da göstermek gerekiyor. Örneğin şimdi bizim yine burada yaptığımız sergi kadın sanatçılardan oluşan bir sergi. Büyüdük, genişledikçe büyüyen, genişleyebilir büyüklük, pardon sergin ismi. Burada Nesbi söylemin altı çizilmese bile daha önce burada kadın sanatçıların bir araya gelmesi ve dayanışmasının bir anlamı var buradaki konuşmada olduğu gibi. Ben kişisel serüvenimde çok çeşitli gruplarla çalıştım çünkü bireysel olarak sanat yapmanın yanı sıra çeşitli inisiyatiflerde yer almanım titizmin sanatta çok önemli olduğunu ve olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum aslında. Yani konformist bir tavırdan hoşlanmıyorum. Bak, Peki bu. sanatçı oranına baktığımızda yani hani bu bir eksiklik mi? Yani eğitimden kaynaklanan bir eksiklik olabilir mi? Çok hani uzak olduğum için soruyorum. Ee, Sanatçı sayısıyla erkek sanatçı sayısını kıyaslarsak, oradan gelen bir eksiklik olduğu için yani tamamen imsal bakmak istediğim için aslında bunu soruyorum. Sanatçıların sayısı az değil Türkiye'de. Çok okullarda ki ama, okullarda da yani ben Marmara'da e, gerçekten özgürüm de öğrencide benim de yani e, hatta kadın e, yani kadın daha fazla bile olabilir. Yani tasarım bölümlerinde erkek daha ağırlıklı olabiliyor ama sanat bölümlerinde kız öğrencilerin daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Ya da bir yani erkekler çok fazla planda değiller o anlamda yani ağırlıklı olarak. İler. Tabii o güzel ve hani daha iyi bir sonuca bağlamak olur ama öyle olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi sadece Eylül ayındaki sergilerin listesini çıkartsak şu anda Eylül-Ekim'de gerçekleşmiş çok sayıda kadın sanatçının sergisi var. Yani şey değil yani sayı olarak azlıktan kaynaklanmıyor bu sistemden kaynaklanıyor. Yani eril dünyadan kaynaklanıyor sanat tarihinin hala bu dilde yazılmasından da kaynaklanıyor. Kurumların böyle hareket etmesinden, galericilerin hala bir eşitlik e, kotasını koyması, koymamasından, sergilerdeki yine katılımcıların yüzde 50 kotalarını koymamalarından e, kaynaklanıyor. Aslında böyle grup sergilerini şeylerini çıkarsak istatistiklerini bayağı... Karın ağırlık olduğunu e, Yani, erkek ağırlık, falan. Göyemeyim. Mesela bir koleksiyonerin yaptığı sergideki e, sanatçıların listesini çıkarsak orada çok acayip sonuçlar çıkar. Hep erkek sanatçılar, e, kadın sanatçıların işleri çok daha az. Özellikle piyasa bağlamında yapılan sergilerde kesinlikle öyle bir eşitsizlik durum noktasında. Zaten de İstanbul moderndeki sonuçunu göstermiyor. O kadar sonra sergi yapılmış, sadece bir tek. İnce in şu anda yapılan sergisi de ilk kadın solo sergisini yapan bir müzemiz var. Adı da İstanbul Modern yani. İstanbul'dan alıyor adı müzemiz. nasıl bir ee, da Şunu da söylemekte fayda var. Şimdi İnce Eviner'in sergisi ne kadar kışa sarkmış olsa, yani yeni sezona sarkmış olsa da İnce Eviner bir yaz sergisiyle. Şimdi orada da bir hiyerarşi göz önünde tutuluyor. Ha, ee, yani sezon açılış sergilerinde kadın sanatçılar değil, daha e, çok sezonun kapanış sergiler daha uzun sürecek ama çok fazla gidip gelenin olmayacağı dönemlerde kadın sergileri açmayı da tercih ediyorlar. Yani şu an çok e, ekstra e, eks bir örnek aslında devam ediyor olması. Çünkü yeni sergi açılmadığı için e, şu an hala izleyebiliyoruz. Sizin bir sorunuz olacak. E, veriler e, kurumlara sunuldu mu ya da ne tepki verdiler? Evet. Ar aralıkta işte plaket vereceğiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu e, küratörün Velih Akoğlu'nun yapmış olduğu fotoğraf. E ilgili. Aslında sosyal medyada çok Tartışma. sayıda eleştiri ve evet. tartışmalar çıktı. Evet. Ama tabii bunlar ne kadar ulaşıyor ya da ne kadar dikkate alınıyor ya da bu sergileri bir sonraki ne kadar değiştirecek onu net bir biçimde görmek evet. bize erkek sanatçılar da artık yani daha farkındalıklarını geliştirmeliler. Yani %98 oranında erkek sanatçının olduğu bir sergi bir erkekle katılmamalı ya.